Daha açık e, derginin temasına yaklaşacağımız tasarım bir geri döneceğimiz daha doğrusu tasarım bir geçiyoruz kültür sanat takibindeyiz 3. İstanbul tasarım bir başlığı ve teması bugün arkeoloji müzesinde e, açıklandığı 22 Ekim 4 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek İstanbul'da bugün de e, bu üçüncü Biennale'nin küratörleri Beatrice Kolomine ve Mark Wigley İstanbul'daydı. Mimarlık e, camiasının yakından bildiği iki isim aslında Beatrice Kolomine ve Mark Wigley iki hoca eleştirel tutumlarıyla Tanınan dünyanın e, 4 bir yanında da isimleri gayet iyi e, bilinen iki isim. E, bugün arkeoloji müzesinin kütüphanesinde gerçekleşen basın toplantısında e, evet ayrıtı verdiler. Biennale alakalı oradan aldığımız sesleri şimdi Türkçe çevirleştiğinde parça parça sizlere sunacağız. Years. Biz insan mıyız? türümüzün saniye, tasarımı. Mı? İki saniye, iki gün, iki yıl, iki yüz yıl, iki yüz bin yıl. Evet, üçüncü İstanbul Tasarım BNN'nin temasından size şimdi kısaca bahsetmek istiyoruz. Bu bir toplantı aslında dünyadan ve Türkiye'den tasarımcılara aslında ne olup biteceğini ve önerilerimizi açıklıyor olacağız. Şimdi. Kısaca metni okuyalım istiyoruz. Üçüncü İstanbul İstanbul, tasarım diyenleri insan ve tasarım kavramları arasındaki yakın ilişki yiyecek. Tasarım, hep insanın hizmetini demiş gibi görünse de asıl iddiası insaniyeden tasarlanak. Dolayısıyla tasarımın tarihi, bir yandan da insan anlayışının zamanla evrilmesinin tarihi. Tasarıma dair konuşmak, türümüzün durumu hakkıyla konuşmak demek. İnsanlar ürettikleri tasarımın etkisiyle köklü değişimler geçirirken, tasarım dünyası da bir yandan geliştiriyor. Her şeyin tasarlandığı bir dünyayız. Büyük bir özenle şekillendirdiğimiz kişisel görünümler ve dijital cihazlarımız, bizi çevreleyen kişisel cihazlar, yeni maddeler, arayüzler, ağlar, sistemler, alt yapılar, veriler, kimyasallar, organizmalar ve genetik kodlar, hepsi tasarlanır. Her gün uzayın derinliklerinden kendi bedenimiz ve beynimizin derinliklerine uzanan binlerce tasarım katmanı tecrübe ediyoruz. Tam anlamıyla tasarımın içinde yaşıyoruz. Kendi vücudundan çıkan salgılarla ördüğü ağın içinde yaşayan bir örümcek gibi. Ama örümcekten farklı olarak biz birbiriyle örtüşen ve etkileşen sayısız ağ örmüşüz. Hatta gezegenimiz bile jeolojik bir katman haline gelmiş tasarımla tamamen örtülmüş vaziyette. Tasarım dünyasının artık bir dışı yok. Tasarım dünya haline geldi. Tasarım bize dair en insani şey. Bizi insan yapan şey tasarım. İlk aletlerden katlanarak genişleyen insan kabiliyetine, sosyal yaşamın temelinde tasarım var. Öte yandan tasarım, eşitsizlikler ve yepyeni görmezden gelme biçimleri de oluşturuyor. Bir yandan dünyada hiç olmadığı kadar insan, savaş, kanunsuzluk, yoklum, yokluk ve tüm şartları nedeniyle zorunlu olarak yeniden olurken, diğer yandan insanın genetik yapısı ve iklimin kendisi aktif olarak yeniden tasarlanıyor. Artık iyi tasarım olgusuna sığınamayız. Tasarımın baştan tasarlanması gerekiyor. Biz insan mıyız? Türümüzün tasarımı 2 saniye, 2 gün, 2 yıl, 200 yıl, 200 bin yıl başlığı tüm dünyadan ve farklı alanlardan tasarımcı ve düşünürleri birbirleriyle bağlantılı ...sekiz önermeye yaklaşımlarını paylaşmaya davet ediyor. Evet, Mark Wigley ve Beatrice Colomina... ...önümüzdeki Ekim ayında İstanbul'da gerçekleşecek... ...üçüncü İstanbul Tasarım Biyan'ın temasını açıkladılar... ...bu sabah <gülüyor> bu açıklamadan kısa bölümler vardı... E, ...kısa bir bölümü dinlettik sizlere... Evet, sekiz önermede bulunuyor, daha çok var... ...yani çok var dediğim, evet, bir seneye yakın bir zaman var... ...bu e, öneriler... Araştırmacılar ve tasarımcılara şimdiden lanse edilmekte ki bir enal de daha katkıya açık olsun diye. Tam bu sekiz öneri nedir? Orada kaldık. Onları aktaralım sizlere. Tasarım daima insanın tasarımıdır. İnsan tasarlayan canlıdır. Türümüz sonsuz tasarım katmanları arasında durmaktadır. Tasarım insanın kabiliyet alanını kökten genişletir. Tasarım sürekli kökle eşitsizlikler yaratır. Görmezden gelmenin tasarımı bile tasarımdır. ...iyi tasarım unutmaya yöneliktir, anesteziktir. Anestesisiz tasarım insanlığımıza dair önemli sorular sorar. Evet, bu bölümünde aslında basına çıkamasının ...sekiz başlık olduğu gibi e, şey oldu... E, ...temellendirildi ve ayrıntılandırıldı. Biz hepsine yer veremeyeceğiz bu akşamın dergisinde. Son dakika gelişmeleri de var. Metro metrosuyla alakalı birazdan kısaca onu da değinmek istiyoruz. Ama bir başlık var ki özellikle e, ayrıntılarını atlamayalım... ...bu akşamın yayınında dediğimiz Beatrice Colomina ve Mark Viggin'in yaptığı... Basın toplantısından bu da tasarımın sürekli olarak köklü eşitsizlikler, radikal eşitsizlikler yarattığına dair önerme. Şimdi Mark Wigler'in sesinden yine Türkçe çeviriyle duyuyoruz. Bir sonraki öneri, bu arada ikiye daha hatırlatayım, bu önerilerin hepsi şu anda tartışmaya açık öneriler, bütün entelektüel ve tasarımcılara açık. Önerme tasarımın kökten eşitsizliklere yol açtı. Evet, tasarım insana olağanüstü bir kapasite sunuyor ve iyi bir şey ama belli bir grubun kapasitelerinin genişlemesi, başka bir grubun kapasitelerinin sömürülmesi bir lafına olur. Ve dünyanın her yerinin artık tasarlanıyor oluşu, tasarım zihniyetiyle hareket ediliyor oluşu, dünyanın kendisinin bir tasarıma dönüşmüş olması... Dünyanın büyük bir bölümünde de insanların varoluşun resmen ucunda, yani zar zor varolukları gerçeğini gölgeleyemez. Ya bu şu demek değil işte. Kuzey iyi var dünyanın, orada ayrıcalıklı insanlar yaşıyor ve Afrika bölgesi var, onlar da tasarımdan mahrumlar. Bu çok yanlış bir fikir aslında. Çünkü tasarım her yerde. Aslında tasarım ayrıcalıkların işlenmesi manasına gelir. Mesela Afrika'da kaynakları sömürülen insanların yaşadığı yerler tamamen tasarıma tabi yerler. Bu Buralara dair tasarım fikirleri onlarca yıl önce inşa edilmiş ve şimdi büyük bir teknolojiye destekleniyorlar. Dünyanın devasa büyüklükteki bölgeleri, mesela Amazonlar, mesela çöller... Antarktika, atmosfer, buraların tasarımsız bölgeler olduğunu düşünmek ya büyük bir yanılgı, bir nevi bir, bir, bir, bir, bir, bir serap. Mesela Kanada'yı düşünün, Kanada neredeyse bütün kıtaya yayılıyor ve bir boşluk gibi. Oysa ki petrol çıkarmak için tasarlanmış muazzam bir ağ tarafından üstü kapatılmış bir yer Kanada. Being so beautifully here by the territorial Agency, agency takımın ve Greenpeace'in Greenpeace ortak çalışması çok güzel gösteriyor kanadın bu halini. Yani gezegenin bir yerine bakıp da tasarım And göremiyorum diyemezsiniz. Look, Vardır çünkü. Ki dünyanın herhangi bir yerine bakıyorsanız bunu da tasarım sayesinde yapıyorsunuz. Sonuç olarak insanlığımız ve dünyayla etkileşimimiz hakkında sorular soran bir tasarımla ilgilendiği için bu BNR çok ilgimizi çekti. Bu önermeler önümüzdeki yıl boyunca düzenlenecek etkinlikler, dersler, atölye çalışmaları ve kısa videolar için yapılacak açık çağrı da dahil olmak üzere internet üzerinden yapılacak tartışmalar aracılığıyla incelemeyecek. Dünyanın dört bir yanında sürecek bu bir yıllık inceleme dönemi 2016 Ekim ayı. Açılacak 3. İstanbul, İstanbul, İstanbul, İstanbul Tasarım Biyeneri'nin yoğun sergi, diyalog, yayın ve yayın programı ile sonuçlanacak kısaca özetlemek gerekirse temayı, bu arada kendimizi belli ediyoruz, bizler hocayı, ser konuyu biraz fazla uzatıyoruz ama bir paragrafta ne dediğimizi özetlemeye çalışırsak, bu bir bir arkeoloji projesi. Bazı tasarımcıları öne çıkarmak ya da olağanüstü bir geleceği yerine gerçek hayatın bilim kurguyu geride bıraktığı günümüz dünyasında tasarımın geri üzerine, ...çok meşyalı bir belgesel çalışması olmayı hedef ediyor. Piener, tasarımının uçlardaki halini... ...ilk standart izi ve ilk ayak izlerinden... ...en yeni dijital ve karbon ayak izlerine uzanan... ...türümüzün 200 bin yıllık tarihi bağlamına yani. Normal koşullarda bildiğiniz gibi bir Biyana, iki 2 iki 2 seneye odaklanır. Bu Biennale ise 2 saniye öncesinde 200 bin yıl kadar kadarki zaman emine odaklanacak. Türkiye ve yakın çevresinden arkeolojik eserler Biennale'in kalbinde yer alacak ve tasarıma dair güncel düşüncelere farklı bir açıdan bakmamızı olmak verecek. Bizi buraya davet ettiğiniz için çok onur duyuyoruz. Şu anda içinde bulunduğumuz bu arkeoloji, kütüphanesinin yarısı kadar güzel bir iş yaparsak. Ancak o zaman iyi bir iş yapmış olacağımızı. Thank you. Thank you very much. Evet Beatrice Kolomina ve Mark Wigley'nin bu sabah İstanbul Arkeoloji Müzeleri Kütüphanesi'nde önümüzdeki Ekim ayında yani 2016'nın Ekim'inde İstanbul'da gerçekleşecek 3. İstanbul Tasarım BNL'ine dair yaptıkları açıklamaları sizlere aktarmış olduk. Biz insan mıyız? Türümüzün. Tasarımı 2 saniye, 2 gün, 2 yıl, 200 yıl, 2000 yıl başlığına taşımakta tasarım kavramını baştan tanımlayacak aciliyetler içerisinde olduğumuza dair de notlar düştü. Bu arada içinde yaşadığımız dünyanın aciliyetlerinden bahsettik. Kolomina ve Vigli bu arada yarın sabahta 11'de bir aksilik olmadığı sürece Metropolitika programında Korhan Gümüşk, Gümüş e, küratörleri e, konuk ediyor olacak. Merakları yarın da Açık Radyo açsınlar.